İnşirah Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ve Biz senin göğsünü açıp